Üzerindeki lütufları, verdiği ettiği başarıları, kendi kabiliyeti, istidadı ve becerilerine bağlayanlar manen terakki edemezler. İşleri Allah'a verince Cenab-ı Hak, ruhta bir inkişaf yaratır buyuruluyor. Bunu lütfen. Evet. Sağolun. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına, mevhibelerine masarız. İyi bir mümin, hayır adına kendisinden hasıl olan her şeyi Allah'a vermelidir bu Kur'an'ın emri. Ma asabekemin hasenetin Allah Kötülük adına meydana gelen şeyler tahriptir. bunlar nefse verilebilir ve ma asabekemin seyretin femin nefsik Fenalık adına meydana gelen her şey o da insanın nefsindendir. Nefsin tahribe bir ölçüde gücü yeter, şeytanın tahribe bir ölçüde gücü yeter de fakat hayreta, hasenata güçleri yetmez bunların. Şimdi o zaman biz bütün hayratu, hasenatı kendimizden değil Allah'tan bilmeliyiz. İyilikleri, mevhübeleri Cenab-ı Hak'tan bilmeliyiz. İnsanın bazı güzel şeyleri kendinden bilmesi, Allah'a ait bir şeyi kendisine isnat etmesi demektir. Ölü olunca esasen sahibine vermediğinden dolayı o körlük yapmış olur. Nankörlere karşı da Allah şöyle buyuruyor. لَا اِنْ شَكَرْتُمْ لَا اَزِيدَنَّكُمْ وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَابِ الْشَد۪يدِ Şükrederseniz kasem olsun ki arttırırım nimetimi. Fakat görmezlikten gelir. Nankörlük yaparsanız azabım şiddettedir diyor. Nimetini keser. Siz kendinizi haşa ve Allah'a şerik tutmuş gibi olursunuz. Bir bu manası var. İkincisi de madem ben yaptım, ben ettim, benim planım. Günümüzde çok bencil insanların halleri bu. Bir dönemde bir ateistin çocuğuna sormuştum seni kim yarattı diye annemle babam yarattı demişti. Der yani. Öyle bencil bir insan, beni de ben inşa ettim der. Sonra demagojiye girer yani. Ne demek istiyorsun? Senin maddeyi i sana ait ne vardır ki filan desen, hayır efendim o değil yani. Madde-i ben oynadım. Kendi heykelimi kendim yonttum. Kendi irademle kendimi ortaya koydum. Kendimi yeniden şekillendirdim. Ben kendimi mimarıyım der. Demagoji yapmaya başlar size. Öyleler. Öyle bencil insanlar her şeyi ben yaptım der. Var ya Türk atasözüdür. Bilmem her yerde kullanırlar mı? Büyük dağları Allah yarattı. Küçüğünü ben yarattım. Orada bile epey bir fedakarlıkta bulunuyor. Evet, o mütemerrit ruhuna göre. yani O da beklenmez ondan. Hafizan Allah. Şimdi böyle bir insan bir kere Allah'a şirk koşuyor. Allah da Celle Celaluhu nedir? Madem sen yaptın şimdi... Haydi şu başına gelenlerin önünü al da göreyim der. E böyle imtihan ediyorsa ona müstahak mı değil mi? Öyle imtihan etmek Allah'ın hakkı mı değil mi? O hak Allah'a aittir. Bütün haklar Allah'a aittir. Haydi ben Karun gibi seni yerin dibine batırırken çık kendine göre bir sırça daha kur bakalım kurabilecek misin? Der mi demez mi Allah çilecek? Karun'u batırmış, Salebe'yi batırmış, Firavun'u batırmış, Haman'ı batırmış. Çağın Firavun'larını da batırar. Nece serviravan canları, nece Gül Yüzü Sultanları, nece Husrev gibi hanları birer mikropla, birer sinekle, birer karıncayla yere sermiş Allah Celle Celaluhu. O la havle ve la kuvvete illa billahın sahibidir. Onun havline ve kuvvetine karşı konamaz. Şimdi Allah senin yüzüne çarpmak için aczını, zaafını, tutarsızlığını, yetersizliğini sen onun nimetleri karşısında şükretmezsen sana haddini bildirir. Ama sen onun güç ve kuvvetini itiraf edersen, sensiz yapamam ben, elimden tut edemem sensiz dersen, Allah da seni senle baş başa bırakmaz. Bizim atı peymanımız mıdır, değil midir? Ya hayya kayyum, bir rahmetki estahid, hastehli şe'ni, Böyle tekin ilah tarfa tayin. Nefsimle beni bir lahza baş başa bırakma. Sabah akşam, Ahdur Peyman yenileme adına söylenecek sözlerden bu. E bu bize sahibi şeriat tarafından talim edilmişse bizim için ne marzediyor? Hususiyle istifarda söylüyoruz. Başımızı yere koyup, bakın dua mecmuasına. bunu adediyor o meselene o mevzuda diyebildiği kadar desin diyor. O zaman çok önemli ifade ediyor demektir yani. Demek ki halimizin sağ edilmesi, Allah'ın istediği gibi olması ve bir lahza bir an, göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa kalmama demek oluyor. İşte o zaman da siz acınızı, zafınızı ki mesleğimizin esasıdır bu. Fakrımızı, ihtiyacımızı nazarımıza alarak Allah'a öyle teveccüh edince Allah da merhamet ediyor. Objektif değil. Fakat çok defa diyorum ki ben innel idâ kadbegâ aleyna ve inna müsî'un fakirun muhtacun alilun zelilun ve ente kaviyun kahirun diyorsun. Şimdi sen nesin ne değilsin onu ortaya koyuyorsun. Sonra onun ululuğunu ilan ediyorsun. Her şeye gücünü yettiğini ilan ediyorsun. Bir itiraptır bu. Bu bir müracaattır. Bu ona bir yalvarmadır. seni kendi zaafınla, acdınla, fakrınla baş başa bırakmaması adına bir ilticadır bu. O da ilticaya اُدْعُونَ السَّيْجِبْ لَكُمْ Bana yönelin, dua edin, ben de icabet edeyim buyuruyor. Elbette ki icabet edecektir. Ondan aldığımız vade binağını söylüyoruz bunu. Yoksa o mecburdur icabet etmeye değil. O vaat ediyor. Vaadinde hutfetmek onun için muhaldir diyor Hazreti Bediüzzaman. Bu açıdan mevhibelerin kadrini bilmek, mevhibelere mukabelede bulunmak onları kendinden bilmemek kulluk adabıdır. Buradaki adabı edep manasında kullanmıyorum yani. Kul olmanın gereğidir bu. Bir insan kendi kulluğunun şuurundaysa kendi üzerinde olan bütün lütufları Allah'tan bilmelidir ki Onları devam ettirecek de ancak Allah'tır. Fakasefna bihi ve bidarir artama kana la min min dunillah diyor. Biz onu yerin dibine çektik, batırdık. Allah'tan başka yardımcıları ne kadar varsa, hiçbirinin bir yardımı, bir desteği olmadı. Kimse bir şey yapamadılar. Gözlerinin önünde, ondan gözler içine baka baka yerin dibine gitti. Gözlerinin içine baka baka Kızıl Denize veya Nil Irmağı'na gömüldü. Gözlerinin içine baka baka işte titanik buzların arasına gömüldü. Gözlerinin içine baka baka gömüldü. Allah inayetini kesince sizi kimse tutamaz. Bunların hepsi birer küstahlık numunesi olarak ortaya konmuştu. Ve hepsi de küstahların yediği tokatları yiyerek yerle bir edilmişlerdi. Evet. Hepsi daril yani. Art. Sadece Karun için düşünmeyin yani. İnsanlık var olduğu günden bu yana binlerce karun gelmiş yetişmiştir. ve günümüzde de öyle karunlar vardır. Allah Celle Celali onlara da bir fırsat verir. Kendisine yönelmeleri için, haddini bilmek için. Bilmezlerse o da herkese haddini bildirir. Evet Rabbim haddini bilmezlikten bizi siyanet buyursun kendisine kullukla serfi razı kılsın. Aleyhisselam. Yine Allahümme erine hakka hakkama erzun etibâ ve erine albâtile bâtilem ve ve sallallâhu alâ ve aleyhi ve sehbi ve diyelim. Elf elf Nur istiyoruz. O bize sağnak sağnak gönderiyor. Yandık diyoruz Söndürmek için yağmurlar indiriyor. Esecek bir ezeli nefka yakında, Bu cehennemle bu tufan arasında, Fışkıracak hep yerlerin altındaki, Ervah-ı şüheda, Epey değiştirdim. Akif'in inkisar içindeki, Mırıltılarını, Onu ruhuna göre şekillendirmeye çalıştım. Can sıkıntısıyla konuşmuş, Şahirci. Onun canımı sıkan hadiselerle yüzle için benim canım sıkkın değil.